أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة فعادنا الله وإياكم من الناس edip duracak mısın? Kapatıyorum. Evet. Konfle kapatıyorum. Neden önceki gibi bir şey vermiyorsunuz? Nasıl? Önce bizi, bizi duyuyorlardı. Bir ayar yapamamışlar yani. Onlar mı? Bizim. Artık yeni yüklemiş Tamam. Tamam o zaman bizi rahat etmesinler. Evet. Allahu <gülüyor> Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de insanlığın yaratılış gayesini anlatırken bizim sıkça tevhid derslerinde delil getirdiğimiz ayet-i kerime "Koe ma halaktu'l cinne ve'l illa Ben cinleri ve insanları insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Zannedersem ilk derslerde konuşmuştuk. Kainatta gördüğümüz, müşahede ettiğimiz, bilip bilmediğimiz ne varsa her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. istisnasız İlla bizim onların ne için, hangi maksatla yaratıldığını bilmemiz gerekmiyor. Tabi bazılarının neye yaradığını biliyoruz, ne işe yaradığını biliyoruz ailen arının bize bal verdiğini bildiğimiz gibi bazıları vardır ki niçin vardırlar bilmiyoruz. İlla da bilmemiz gerekmiyor ama genel anlamda şunu bilmemiz gerekir ki var olan, yaratılan her şey bir gaye binaen yollanılmıştır. Bir şey için yollanılmıştır. Yani adet boşu boşuna Hiçbir hedefsiz yaratılmış değillerdir. Belki bu gibi bilgi bize farklı bir boyutta faydalı olabilir. Ama şu an mevzunun girişinde bu kadarlıkla geçiştir geçiştirmeden yeterli görüyorum bu bilgi. Bunların içerisinde Yaratılış gayesi çok açık ve net bir biçimde bildirilen, hasreten bizimle alakalı olan kısmı yani insanoğludur. Allah-u Azze ve celle, kendisine kulluk etmesi için yarattığını haber veriyor. Biz tevhid derslerinde sadece bize lazım olan kısmını alırmış gibi, bu ayetin gerisini okuma ihtiyacı duyuluyoruz. Halbuki biz bu ayetten bizim mevzumuz ile alakalı sadece muhtaç olduğumuz kısmı alma belki o mevzuya dönük makul görülür. Olabilir. Ama öncelikli olarak bu ayetin sibak, siyak, ele alınarak müstakillen bir anlaşılması gerekiyor. Neden? Sadece o derste bu ayetle alakayı dinleyip işiten buna yoğunlaşan kimseler bunu sadece tevhidi bazda ele alıp sanki imanın veya fıtratın bununla hiç alakası yokmuş gibi düşünmesine sebep oluyor. Doğrudur bu ayetin tevhidle alakası vardır. Ama sadece tevhidle değil. Tevhidden önceki imanla, fıtratla da alakası vardır. Ve ayetin sıbaki ise bunu bir bütün olarak ele almayı gerektiriyor. Ayetin devamında ise ben insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Ma uredu minhum mir rizqin ve ma uridu en yutaimun. Onlardan bana kulluk etmeleri için yarattığım insanlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Zira razzak, rızk veren güç sahibi Allah'tır, yani benim diyorum. Burada görüldüğü gibi bu kısmın kendisinden önce sibakı olan ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyen kısmıyla alakası var. Neden? Mâ <gülüyor> uri kendisine kulluk etmeler için yarattığı kimseleri kast ederek onlardan beni rızıkla beni e, rızıklandırmalarını ve beni doyurmalarını istemiyorum onlardan diyor. Onlardan istenilen şey yaratılmış oldukları gayeleridir, yani kulluktur. Bu ayetin burada hemen akabinde zikredilmesi alakası nedir diye düşündüğümüzde öncelikli olarak şu anlaşılmalı oğlunun yaratılış gayesi olan tevhidi veya kulluğu diyelim burada çünkü onu anlatmak istiyorum kulla mani insanı kulluktan alıkoyan rızk endişesidir ve insanın kulluğuna mani, hep rızk endişesi öne çıkıyor. İster kulluğu bir bütün olarak ki burada bir bütün olarak alıyor, ben onları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Onlardan beni rızıklandırıp doyurmalarını istemiyorum. Zira onları doyuran, içiren, yanı rızıklandıran güç sahibi benim bunu kulluğun genel anlamı üzerinde ele aldığı gibi cüz cüz bunun mesela namazda da ele alındığını görürsünüz. Diyor ki Allah Vazze ve Celle وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِسَّلَا وَاِسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُنَا رِزْقًا Çoluk çocuğuna namazı emret. Ve sen de devam et. biz senden rızk istemiyoruz. Seni rızıklandıran biziz. Şimdi, namazı emretmekle, namazı kılmakla hem çoluk çocuğuna namazı emret diyor, hem de sen de devamlı ol. Yani emrettiğin şeyi sen de yapan ol. Bir insan yapmadan yapmadığı şeyi nasıl başkasına emredebilir? Senden bizi rızıklandırmanı istemiyoruz zira seni rızıklandıran biziz diyor namaz gibi bir ibadetin ibadetten cüz olan namaz gibi bir eylemin dahi aksamasında <gülüyor> en büyük sebep rızk endişesidir toplumlara baktığınızda Allah'a kulluktan onları uzaklaştıran yine rızk endişesidir her ne kadar şeytan onun yardımıyla bunu başka isimlerle tesmiye ederek endişeyi farklı bir boyutta süsleyerek, yaldızlayarak genel anlamda İslam'ın zayıflığını, Müslümanların zayıflığını ferden zayıf düşmesinin sebebinin bu denli gücünün kuvvetinin olmadığını düşünmesidir. Mesela genel anlamda Müslüman devletlerin, Müslüman toplulukların geri kalmışlığını ekonomik zayıflığa dayandırmaktadırlar. Buna belki genel anlamda ekonomi diyebilirsin ama fert bazında bu risk endişesidir. Vel, e, velhasıl Toplumda da genel anlamda rızk endişesidir. Allah'a kulluktan alıkoymadır. Şimdi, ma uridu ma uridu metin. Onlardan beni rızıklandırmalarını, doyurmalarını istemiyorum. Zira rızak rızk veren ve güç sahibi. Bunlar gücü, rızkın azlığında, çokluğunda arıyorlar. Müslümanların güçsüz oluşlarının sebebinin ekonomik olarak zayıf olduklarını düşünüyorlar. Halbuki güç sahibi o. Bunu Allah Resulü'nün, sahabenin yaşantısıyla karşılaştıracak olursanız, hiçbir zaman Rızk endişesiyle fakirlik karıştırılmamıştır. Bunu anladınız Fakir olabilir insan. Çok böyle ahım şahım bir geliri yoktur. Hatta bazı şeyleri çok az miktarda temin edip tüketebilmektedir. Ama rızkının azlığı, geçim sıkıntısının olması rızk endişesi anlamında da alınma, algılanmamıştır. Hiçbir zaman bu güçsüzlük, zayıflık sebebi olarak da düşünülmemiştir. Çünkü sahabenin hayatından birçok er örnekleri ister istemez okumuşsunuzdur. Hatta sabahtan akşama kadar harp meydanında bir hurma tanesini emmekle yetinmiştir bu insanlar. Ama rızk yoktu. Fakirlik vardı. Bu yönden sıkıntı içerisindeydiler. Ama rızk endişesi mevzu bahis değildi. Allah'ın istediği gibi onları rızıklandırdı. Yeterince rızıklandırdı. Yeterince bereketlendirdiğine inanıyordu bu insanlar. Çünkü gücü Allah'ın dışında bir şeyde hele kendi takdirinde olan bir şeyi unutup kendi güç ve kuvvetiyle kazandığını düşünmüyordu hiçbirisi. Hatta öyle ifadeler gelmişti ki Allah Resulünden, Kayserin Rumların, Küsran yani İran'ın, beyaz ve sarı liraları sizin ayaklarınızın altında kalacak diyor. Eğer güç, iktisadi güçlülük ilen eş anlamda anlaşılsaydı. Rumlarla İranlıların güçlü kabul edilip Müslümanların zayıf olarak düşünülüp hiçbir zaman onlara karşı zafer kazanamayacaklarını düşünmek gerekirdi. Halbuki doğru yiyecekte sıkıntıdalar. Yiyecekte sıkıntıdalar. Hatta harp esnasında bile bu insanlar sıkıntıdaydı. Bazılarının Düşmanla karşılaşacak yeterli silahı da yoktu. Hatta e, Saad bin Vakkas'ın komutasındaki ordu İran'a girdiğinde İkrime'yi Rüstem'e elçi olarak yollar. İkrime gider ka, e, Rüstem'in karşısında. Rüstem onu görünce etrafındakilerle konuşarak der ki bunları buraya kadar getiren açlık Yokluk, sefalet, açlığa sebep sağa sola saldırmayı düşünüyorlar. Eğer biz bunlara yiyecek bir şeyler verirsek, çeker giderler. Bunlarla uğraşmamız gerekmiyor, kan dökmemiz gerekmiyor. İkrimeye aynı şey söylerler. İklim, ikrime elindeki mızrağı yerdeki halıya saplayarak diyor, saplayarak diyor ki. Biz hakikaten muhtaç bir topluluğuz gördüğünüz gibi. Ama bizim buralara kadar gelişimiz sizin düşündüğünüz şeyler için değil. Allah Resulü bize buraların İslam'a gireceğini haber verdi. Biz o hedef için buralara kadar geldik. Bu da gösteriyor ki bildiğiniz gibi tarihten Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında İran fethedilmişti. Hiçbir zaman Müslümanlar güçsüzlüğü maddi güçsüzlükle eş anlamda ele almadılar. Fakirlerdi, muhtaçlardı ama rızk endişesi yoktu. Onun için ben bu ayetin hemen arkasından zikredilen bu ayetin daha geniş bir şekilde anlaşılmasını düşünürüm. Neden? Bu gibi derslerden istifade eden bizim biraz gayret göstermemiz gerekiyor bazen. Derslere, sohbetlere gitme, vakit bulamadığımızı, çalıştığımızı düşünerek bunlara gidememenin, bu gibi sohbetlere iştirak edememenin, bu yönde dini öğrenememenin sebebi olarak bunu gösteririz. Katiyetle bu Geçerli bir mazeret olamaz. İnsanların ders ve sohbetleri iştiraki için müsait zamanlarını araştırırız. Bir aşağı bir yukarı sohbetin zamanı tespit edilebilir. Ama derse gelmeme bunu öğrenmeye mani olmamalıdır. İkincisi burada insanoğlunun yaratılış gayesi kulluktur derken bu kulluğun tek bir bazda ele alınıp oraya dönük anlamını ele alıp sadece o imiş gibi yani o anlamdaymış gibi bir kanaatin oluşmaması gerekiyor. Çünkü bu ayeti tevhid derslerine işleyen kardeşlerimiz Hemen i̇bn Abbas'ın bu ayet üzerindeki tevhide dönük kısmındaki ifadesini alıp ben insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. İlla liya'budun kelimesini illa liyuvahidun anlamında ele Sadece beni birlemeleri için yarattım. Diyor. Doğru. Burada bu yönü tevhide dönük kısmıdır. Ama Allah'a kulluk dediğimiz eylem sadece tevhid bazında gündeme getirilen şekilde değil. Çünkü tevhidin altyapısı olan iman mevzubahistir. İmanın altyapısı olan fıtrat mevzubahistir. Ben insanları sadece ve sadece bana kulluk etmeleri için yarattım derken burada o zaman gayet çok net kulluk. Ama kulluğun ne anlama geldi? İbadetin ne anlama geldi? Hele her yönüyle inancın ifsad edildiği bir ortamda diyelim ki suud gibi bir ortamda ekseriyetle şimdi gerçi biraz zayılıyor ama insanların ifsad edildiği konu tevhid konusudur. Sud gibi bir ortamda kahrolsun şeriat diyebilecek kimse çıkamadı ortaya namaz kılmayan hele namazı terk etmenin küfür olduğunu açıkça söylenilen bir ortamda namazı terk eden kimseyi görmeniz zordur açıktan açığa gizli mümkündür ha bu da yayılıyor bunu örnek gösterirken ben Türkiye ile kıyaslamak için Türkiye'de artık biz bunu tek boyutuyla almamız mümkün değil. Çünkü bizdeki bozulma sadece tevhid boyutta değil imani boyutta da bozulma var bizde. Fıtri boyutta da bozulma vardır. O da yaratılış gayemiz olan kullu biz bozulmanın en altındaki temel olan esasdan alıp yukarıya doğru gitmemiz gerekir. Onun için biz burada yaratılış gayesi olan kulluğu anlatırken bu kulluğun üç esas üzere ele alınması gerektiğini söylüyoruz. Nedir? Kulluğun fıtri bazdaki anlamı. Kulluğun imani bazdaki anlamı. Kulluğun tevhidi bazdaki anlamı bizim derslerimiz ekseriyetle kulluğun tevhidi bazdaki anlamı üzerinde durulur. Yani Allah Azze ve Celle'yi birlemek isim ve sıfatlarıyla onu rububiyetinde isim ve sıfatlarında uluhiyetinde birlemek. Ama birleyeceğimiz o Rabbimizi iman boyutunda anlamamış isek neyi birleyeceğimizi bilemeyiz. Hemen bu konuda insanlar ne anlıyor? Allah'ın zatının birleşmesini düşünüyor. Bizim topluluğumuz gibi topluluklarda Allahu Teala celdî zatında birleme tevhitmiş gibi. Allah'ın zatında bir olduğunda se hele, hele semavi dinler arasında hiçbir tereddüt ve sorun yoktur. Biz buna Allah'ın vahdaniyeti deriz. Allah'ın bir olduğunda hiçbir sorun yoktur. Onun için tevhidi anlatırken biz deriz tevhid Allah'ın rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemektir deriz. Önce birleyeceğimiz bu Rabbımızı isim ve sıfatlarıyla tevhidin onu birleme hukukuyla iyi anlamış olmamız gerekiyor. Onun için biz Allah'ı zaten bir kabul edersek onun bahtaniyetini kabul etmişizdir. Bu Yahudi ve Hristiyanlarda da vardır. Hiçbirisi yerde ve gökte iki Allah'a şey olduğunu iddia etmiyor. Sorun Allah'ın yani rububiyette, isim ve sıfatta ve uluhiyettedir. Bu toplumda da işte Allah'ı birleme, zatını birleme şeklinde anlaşılıyor. Halbuki Allahu Azze ve Celle birleme isim ve sıfatlarındadır, yani uluhiyetindedir. İşte biz eğer tevhi, kulluğu fıtri bazdaki kulluk, imani bazdaki kulluk, sonra tevhidi bazdaki kulluk olarak ele almazsak, o zaman bu kulluğu sadece birleme anlamında ele alacağı. Hem de zatını birleme tipinde bazen tevhid derslerinde işitmişinizdir. La ilahe illallah'ın anlamını bu topluma sorduğunuzda kendilerini ezberletilmiş olan metinde Allah'tan başka ilah yoktur derler. Ama bunu uygulamada Allah'tan başka Allah yoktur tipinde anlıyorlar. Allah'tan başka da Allah vardır demediğin müddetçe sen şirk koşan birisi değilsin selamet ve neca tehlisin diye düşünüyorlar ama Allah'ın isim ve sıfatlarında uluhiyetinde onlarca şirk koşabiliyorlar bu onlar için zarar diren şeyler değil bırak zararı hatta Allah'a yaklaştıran şeyler olduğu da düşünerek hareket ediyorlar onlar da şirk haşa Allah'ı iki kabul etme herhalde bundan dolayıdır ki anladıklarını ifade eder bazen inandığını söyleyen kimselerin çocuklarını bile yani arkadaşlarının yanında bak çocuğuma öğrettim der gibi de bakayım oğlum Allah kaçtır derler bu soru sorulmaz çünkü e, Kur'an'a sünnete baktığınız zaman geçmiş, geçmiş ümmetlerin şirk ve küfrü anlatılırken Allah bunu kast diyor, yerde ve gökte zaten iki ila olsaydı yer ve gök fesada uğrardı diyor. Sorun bu değil. Allah'ın zatının birliği değil, sorun onu isim ve sıfatlarında, uluhiyetinde birlemektir. Birleyememekten kaynaklanan sorunlardır. Onun için biz kulluğu, önce kulluğun anlaşılması gerekiyor. Bunun altına fıtri bazdaki kulluk sonra imani bazdaki kulluk sonra tevhidi bazdaki kulluk demeliyiz. Burada fıtratın tabii ki anlaşılmış olması gerekir ki fıtri bazdaki kulluğun orada nasıl eyleme dönüştüğünü sözlü ve fiil olarak nasıl bir eyleme dönüştürdüğünü anlamak gerekir. Sonra bozulmayan, bozulmamış bir fıtrat dediğimizde orada bozulan şeylerin önce varlığı bilinecek Sonra onların bozulmaması için gayret gösterilecek. Yani selim bir fıtrat ancak mevzu bahis olmalı. Onun için selim bir fıtrat. fıtrat. İkinci merhalede sahih bir iman, üçüncü merhalede de halis bir tevhid. Eğer selim bir fıtratı koruyamamışsak, bunun üzerine sahip bir imanı bina etme çok zordur, Sahi, sahip bir iman gerçekleştirilememiş ise halis bir tevhidi gerçekleştirmek mümkün değildir. Düşünün siz şimdi, fıtri bazdaki kullu, imani bazdaki kulluğu yeterince anlayamayan bir sofi, kendince Allah'a iyi bir kul olma çalışan birisi o yolla ancak, ancak Allah'a iyi bir kul olunur. Bu tevhidi nasıl gerçekleştirsin? Aksine şirk olarak tesmiye edebileceğimiz bütün fiillerini o Allah'a daha çok yaklaştıran vesileler olarak görüyor. Neden? İmanı pasta Allah'ın alim oluşunu, her şeyi bildiğini, gaybi tek onun bildiğini anlayamıyor onun yardım etmede tek olduğunu nerede olursan ol sadece ondan yardım istenilmesi gerektiğini sanki Allah'a Allah'ı bunda yeterli görmüyor derslerde duymuşsunuzdur Bosna'ya gidenlerden birisi buradan Adıyaman'a bağlı birisi ben burada diyor sıkıntıya düşsem medet ya derim o beni gelir kurtarır diyor Şimdi arkadaşlar tatlı bir üslüplar. Ya Allah desen ne olur diyor. Hayır, feyda demek gerekir diyor. Halbuki bütün naslar yardım istediğinden, Allah'tan sığınman gerektiğinde sadece O'na, O'nun seni duymaması mümkün değil. Sesli, sessiz nasıl söylersen söyle, O seni duyuyor. Allah'ın isim ve sıfatlarında yerli yerince oturtulmuş kulluk dediğimiz imanın şubeleri anlaşılmamışsa onu Allah'ı birleme babında gerçekleştirmesi mümkün değildir. Onun için Allah'ın kendisine sadece kulluk etmesi için yarattığı bizden önce kulluğu anlama zorundayız. Bu sefer kulluğa da yüklenilen anlam ibadetin, ubudiyetin Türkçe karşılığı olan kulluk o kelimenin anlamı değil, Türkçe karşılığıdır. Ubudiyet de deseniz, kulluk da deseniz, ne demektir diye sonuna bir istifam edatı, yani soru edatı koyma zorundasınız. Kulluk ne demek? Yaratıldığımız bu gayenin İstediğimiz gibi içinin doldurulmasıyla kulluğu anlamak, anlatmak değil. Allah'ın bundan bizden istediği neyse öylece bunu anlamamız gerekir. Bunu anlatabilmeden en böyle dolgun ifadeyi İbn-i Teymiye Rahim Oğullahi El-Ubudiye isimli kitrisalesinde ele alıyor. İbn-i Teymiye oradaki ifadeyi geniş anlamlı almasına rağmen bizler onu imani bazdaki cüzleriyle ele alıyoruz. Diyor ki şimdi ibadeti anlatırken İsmun camion Önce kulluk cami bir isimdir. Yani muhteviyatında birçok cüzleri toplayan bir isim. Birçok müsemması olan bir isim bu. Ne demek? Aynen kalem diyiniz. Kalem bir isimdir. Ama bu iç, içeriğinde ne var? Dolma kalem var. Kurşun kalem var. Boya kalemi var. Keçe kalemi var. Tükenmez var. Yani isim olarak bir ama müsemma olarak cüzi çok, çok olabilir. Li ma Allahu ve Önce Allah'ın razı ve hoşnut olduğu Bu gösteriyor ki Bu kısmı imani bazdaki kulluğun Tarifi bu Çünkü Allah'a yapılan Kulluk, istenilen kulluk Sadece onun razı olduğu Hoşnut olduğudur Resulünün aynen ondan Aktarıp bize ulaştırdığı gibidir Zahiri, batini Kavli ve fiili ne olursa olsun Halbuki fıtri bazdaki kulluk daha genişçe ele alınarak teker teker bunların hepsinin delilini Kur'an'da ve sünnette buluruz. Kulluk insandan, düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyin adıdır. Kulluk insandan, düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyin adıdır. Yani insanoğlu ister istemez kulluğa programlanmıştır. İstese de istemese de, hoşuna gitse de gitmese de oğlu toptan kulluğa programlanmıştır. Kulluğu fıtri bazda anlamak istediğimizde Önce bunun bu yanını yakalamamız gerekir. İleride geldiğinde ser edeceğiz. Taş, ağaç ne varsa yerde gökte. Ağaçlar gölgesiyle. Hatta isteyerek Allah'a secde etmeyen insanın gölgesi o istemediği halde o secde, secde edecek. Onun için insan tav'an ve kerhan derken istese de istemese de Allah'a kul o Allah'ın emrine uyarak secde etmese bile onun cesedi gölgesiyle secde edecektir. İşte bu fıtri yapıdaki kulluğun anlamı. Yeme bir kulluk eylemidir. Helalden yersen bu kulluk kime? Haramdan yersen kime? Allah'tan gayrına. Kur'an'da ifade ettiği gibi bu kulluk şeytanadır aslında. O zaman kulluğu biz fıtri bazda anlamamız, yakalamamız gerekiyor. Insandan düşünce imani bazda baktığında Kur'an'da görürsünüz. Ellezina yezkurunallaha kıyaman ve ku'uden ve ala junubihim. Ve yetefekkerun ma fi halqis semawati vel ard. Rabbena ma halaqta Allah ayakta oturarak yan gelmiş denleri görür yere ve göğe bakarak Allah'ım ey Rabbim sen bunlara batıl abes yaratmadın der. Bu düşünme bir kulluk eylemidir. Ha bu düşünmenin hayır şekli ve şer şeklini düşündüğünde bu kulluğun nereye takdim edildiği mevzu bahis olur. Fıtri bardaki kulluk bu anlamdadır. Onun için bozulmamış bir fıtrat dediğimizde biz buna fıtratı selim ediyoruz. Baktığımızda Selefin kitaplarına fıtrat mevzuunda çok parça parça cüz cüz ayrı ayrı yerlerde bunun ele alındığını görürüz. O toplumlarda fıtri bozukluk gündeme gelmediği için bunun üzerinde sanki toplu bir vaziyette durulma olmamıştır. Biz bahsederiz fıtrat bozulmamış bir fıtrat. Bunun fıtratı bozulmamış diyoruz, bunun fıtratı bozulmuş dediğinizde ondaki bozulan şeyin ne olduğunu düşünmüyoruz, bilmiyoruz. Fıtri değerlerin işidir. Eğer biz bu değerlerin neler olduğunu bilmez tanımamışsak, Nasıl onların bozulmasına mani olmak için bir şeyler yapabiliriz? Bozulmamasına çalışabiliriz. Nasıl serin bir şekilde onunla dünyaya gelmiştik, nasıl biz onları iman mertebesine kadar sağ salim ulaştırabiliriz bozulmadan. O zaman fıtratın üzerinde durulduğu gibi buradaki bir başlangıcın tespit edilmesi gerekiyor. Başlangıç olarak bu kulluğun bizim delil getirdiğimiz noktada, kısaca geçmiştik ilk derslerde Arap suresindeki ayeti kerimedir. Allahu Azze ve Celle orada buyururken, ki, akhdarabuka min bani Adam min min bani Adam zuriyet وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاءَنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ Ademoğullarının sulbünden zürriyetini çıkarır. İbn Abbas'tan gelen rivayetten burada Adem oğullarının sulbünden demesiyle hadiste Allah Adem'i yarattıktan sonra onun belini sıvazlar ve kıyamete kadar yaratacağı bütün zürriyetini çıkarır diyor. Sonra onları kendi aleklerinde şahitler tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim der. Onlar da Kalu, bela. Evet sen bizim Rabbimizsin derler. Bu Adem yaratılınca Allah Adem'i yaratınca ruhlar halindeyken sırtını sıvazlar. Kıyamete kadar yaratacağı bütün zürriyetini tohumlar halinde çıkarır. i̇bn Abbas'tan gelen rivayetten Arafat'ta Nuayman denilen vadide oldu mu diyor. Sonra Onları kendi aleyhlerinde şahitler tutarak, yani aracısız konuştu diyor. şahitler tutarak ben sizden rabbiniz değil mi? Evet diyorlar. Sen bizi bırakmamızdın. Hatta bizde geleneksel İslami eğitimde ne zamandan beri Müslümansın denildiğinde kalu beladan beri deriz biz. Kalu bela bu ama yükledikleri anlamdan hiç alakası yok. Ve İbn Abbas'tan gelen rivayette bu olaya Allah Adem oğlundan misak aldı, söz aldı diyor. Biz buna birinci misak diyoruz. Bunun adı neymiş? Birinci misakmış. Ve bunu neden yaptığını söylüyor. Hı? Şehidna en takulu yevmel kıyamete İnna kunna an hada gafilın. Yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Veya etkûlün innemâ eşrake âbâun min kable. Ve kunna zurriyeten min ba'dihim. Bizden evvel babalarımız ortak koşmuş, bu ahdi bozmuş. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olarak onları nasıl bulduysak öylece onlara uyduk. Zaten her gelenle bir ve Resul'a o kavmin itirazı bu yönlü olmuştur. Bel vajedna eba'na kezalike yef'alun. Biz babalarımızı böyle yapar bulduk. Babalarımızın bu yaptığına sebep bize zelat mı diyeceksin, azat mı diyeceksin demeyesiniz diye diyor. Bu ayet-i bizim dışımızda iki tayfeni sorunu vardır. Ehl-i sünnetin dışında iki tayfeni sorunu vardır bunda. Birisi muteziledir. Akılcılar, Türkiye'deki onların döküntüleri olan mealciler dediğimiz tayifler. Her meselede olduğu gibi, yani her nasda olduğu gibi aklı yaklaşmalarından dolayı buna da aklı, aklı yaklaşıyorlar. Hiçbirimiz, insanoğlundan hiçbirisi ruhlar hamileminde verdiği bu söz, sözü hatırlamıyor, bilmiyor. Hatırlamadığı, bilmediği bir şeyler insan nasıl itham edilir, sorumlu tutulur? Görünüşte bu mantıklı gibi değil mi? Hiç kimse bunu hatırlamıyor. İkincisi, haricilerin. Türkiye'de tekfirci dediklerimizin sorunu. Yarın kıyar, bunun için yaptık, yarın böyle demeyesiniz diye falan derken, babalarımız işte şirk koşmuş, gördünüz müdür? Şirkin mazeret yok, hiç kimse mazeret sunamaz diyor. Haricilerin sorunu da burada. Ha, birisi, muhtezilen zamanımızda Türkiye'deki döküntüleri diyelim kırıntıları diyelim mealciler ikinci tayfede hariciler yani tekfircilerin burada sorunu vardır biz her nasda olduğu gibi katiyetle am olan mutlak olan mücmel olan mümem olan bir nasda aldığımızda Allah Resulüne uğramadan onun bu ayet hakkında ne dediğini bilmeden ne dediğini bilmeden o ayet hakkında katiyetle bizim söz etmemiz mümkün değildir. Onun için burada, burada ilk alacağımız delil Ebu Hureyre'den gelen, i̇bn Abbas'tan gelen, Ömer radıyallahu anh'udan gelen hadis-i şeriflerdir. Önce, gerçi orada pek bir sorun yok, Ademoğullarının sulbinden derken, önce Adem'in sonra zürriyetinin tek tek hepsinin birbirinden çıkarıldığını düşünün. Sonra onların nefisleri üzerinde şahitler tuttuk derken buna birinci misak diyor. Allah oğlu'ndan orada söz aldı, misak aldı. Biz buna birinci misak diyoruz. İki tayifenin bu ayet üzerinde sorunu varmış. Birisi mutezile. Gördüğünüz gibi aklı yaklaşımı mantıklı. Hiçbir insan böyle bir sözü hatırlamıyor. Haberi yok. Halbuki nasıl çok açık Yarın bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye Burada bir şeyler var Belki bizim hemen anlayamadığımız Ama belli ki Bu sözü demememiz istenmiyor bizden Muhtezilenin Aklı yaklaşımı da doğru Hiç kimse hatırlamıyor İnsan hatırlamadığı bir şeyden Nasıl sorumlu tutulur Onun mükellefi sayılır Görünen mantıklı Hariciler ise görüldüğü gibi sadece şirkin kelimesine takılarak fıtri boyuttaki gündeme gelen şirki bir Rabb'in varlığını kabul etmeden oluşan sorun nakabinde şirki ta tevhidi bazdaki şirkte ele alıp anlamaya çalışıyor. Burada şu çınırı çizersek ileriki derslerde görünür. İk i̇kinci misakın oluşumuna kadar. Bütün insanoğlu birinci misaktan fıkri barda bundan sorumludur sadece. İkinci misak nasıl başlıyor? Bir Resulün gelmesi, vahyin gelmesidir. Ve onun kişilere ulaşması yani ulaştırılmasıdır. İkinci misaka kadar bütün insanlık birinci misaktan sorumludur ikinci misaka geldiği zaman ikinci misakta ki bir de olduğu gibi aklı da anlatırken derslere gittiğinizde görürsünüz akıl insanı mükellef kılan ana unsurdur akıl fıtri bir değerdir aklın görevi nedir fıtri bazda idrak imandı ise teslimiyettir deriz fıtri bazda akıl idrak etmekle yükümlü çünkü bu istidat ve kabiliyet üzere yaratılmıştır. Ama ikinci misaka vahyi boyuta geldiğinde aklın işi teslimiyettir. Mutezilenin sapıttığı yerlerden birisi de bu. Fıtri bazdaki akla düşen görevi, ikinci misakta da uygulamaya çalıştığı için halbuki ikinci misakta vahyin gelişi Resul'ün gelişinde aklın görevi sadece nasla teslimiyettir hoşuna gitse de gitmese de teslim olmakla yükümlüdür ha. evet sorduğunuz soruların hangisi olarak bunu işlediğimi düşündüğünü Şimdi gördüğünüz gibi önceki derslerde anlattığım nasları kabulde, onlara imanda onlardan istifade etmeden kısa da olsa bir menhet çizgisi verildi. Burada yaratılış gayemizi anlatan ayeti Allah Resulü'nün sözleriyle ele almak. İster mutezile, ister mutezilenin dışındaki kim olursa olsun mesela hariciler mutezili değildir. Hatta ehl Sünnet diye düşündüğümüz bazı kimseler bile tasavvuf elini kastedelim. Bu ayete <gülüyor> taban taban zıt düşen anlamlar verebilmektedir. O zaman yaratılış gayemesi, kulluk olan yaratılış gayemesi Allah'ın ve Resulünün onun içini doldurduğu gibi. Bu topluma sorduğunuzda, kulluğu sorduğunuzda ne diyor? Namaz, orası, zekat değil. Birkaç şeyle o ismin cüzlerini zikrediyor. Halbuki iman imana baktığınızda iman yetmiş küsür şubedir diyor. O yetmiş küsür şubenin hepsi bir kulluk eylemi. En üstünü la ilahe illallah derken oradaki kulluk eyleminin daha farklı oluşu. O da imandan bir esastır. Ama onun eyleme dönüştüğü ortam çok farklıdır. Bu sorduğunuz soruların ilkinin biraz açılımı. O öğrendiğimiz nasları doğru dürüst kullanmayı nasıl becerebileceğimizi anlatmak için hem de en önemli yaratılış gayemiz olan kullukla beraber ele almak için. Hiç bakmayın 40 Kırk yedi dakikası. İbn Abbas'ın birleyici olarak tefsir etmesi bu ayet-i kelimeyi, Efendim, İbn Abbas'ın bu ayet-i kerimeze harete 56 birleyici olarak açıklaması var ya. Doğru. Bu birinci misafta mı, ikinci misafta mı birleyici neyi kastettiğini ne sanıyorsunuz? Tevhid'i bahsetti ya. Beni birlesinler diye yarattım derken kulluğu, tevhid'i bazdan diyor. Çünkü tevhid'i bazdaki kulluk Allah'a birlemek. onu isim ve sıfatlarında, uluğuyetinde birlemek anlamında. Ve anlamı doğru ama i̇bn Abbas sadece o anlamı vermiyor. Mesela tekrar i̇bn Abbas'tan gelen bir cifayette, ee, Evet... An hani i̇bn Abbas radıyallahu anhuna kal fi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ قَالْ لِيُقِرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ تَوْعَانْ اَوْكَانْ Burdakinde İbn-i Cerir'in ve İbn-i Hatim'in tefsirinde liyabudun kelimesi için burada ister istemez kulluğu ikrar ediyor. zaman tevhid olmaz ki fena. Tevhid'deki kulluk olmaz ki zaten. Şimdi bu, bu işte fıtratdaki kulluk. Tamam işte. Ama az önceki de İbn Abbas'tan gelen bir vahid Burada biz tutuyoruz fıtratı, bırakıyoruz imanı, bırakıyoruz hep tevhid üzerinde yoğunlaşıyoruz. Hatta bir zaman Avrupa'da bir isim ve sıfat tevhid hakkında bir ders var. Bizler devamlı derslerimizi isim ve sıfat tevhidine yoğunlaştırıyoruz. Ama isim ve sıfattaki iman üzerinde hiç durmuyoruz. Bunun iman boyutunu yakalayamamış ise bir insan nasıl orada Allah'a billesin? Allah Allah'ın Allah nasıl bir ilim sahibi olduğunu yakalayamayan adam bunun yani azameti kalbin gönlüne oturmadıysa Şeyh'inin de bileceğini iddia etmeye başlar. Önce imani boyutta bunların oturması gerekir ki onları birlemede dengeli olalım. Adam tutuyor şimdi, sorun nereden kaynaklanıyor? Mesela onda misal veriyorum. Hani İhya'daki geçen bir sözde Şeyh Müridine diyor işte falan bir şeyden bahsederken, seni falan şeyhi görmen Allah'ı görmekten 70 derece üstündür diyor. Bu şirk mi? Küfür mü? Bunun hükmü ne? Şirk olması için Allah'ı görmekten daha eftal, Allah'ı görmek gibidir dese şirk olur. Ama Allah'ı görmekten daha eftal diyor, Allah'tan üstün tutuyor. Adamlar Allah'a güvenmeyi bilmiyor, tasavvuf eğlinin tevekkülünü Ebu Bekir'in tevekkülünden çok çok üstün görüyor. Allah'ın nasıl bir mutasarrıfı olduğunu düşünemiyor, Kutbul Aktab'ın dünyayı tasarrufunda tuttuğuna inanıyorum. Bu adamdaki sorun öncelikli iman sorunu var. Muhammed İbni Abdülvahab Keşf-i zamanımız müşriklerinin şirki Mekkelilerden daha pislikti diyor. Mekkeli sıkıntı anında Allah'a yalvarıyor. Rahata kavuştuğunda Allah'a ortak koşmaya devam ediyor. Ama zamanımız müşrik diyor sıkıntıda da yetişe Abdülkadir Geylani diyor. Rahatta da koşuyor, sıkıntıda da. Bir sorun yok mu burada? Var. Bu mevzuda soru var mı? Çok çok iyi anlattığınızı mı düşüneyim? Denemesi bedava. Efendim? Denemesi bedava. Denemesi bedava. Bir soru sorarsınız. Ortaya çıkarabiliriz. Denemesi beleş. <gülüyor> evet. Selim bir fıtrat, sahip bir iman, halis bir tevhid. Doğruca bir şey yok mu? Sormak istedim hocam bir şey. Bir insan mesela fakir olması hani onun rızkı dardır demek doğru mu? Fakirlikle rızk endişesini yani fakirliği rızk endişesinin mazereti olarak tutamazsın. Birbirinden ayrı mı? Fakir olabilirsin ama rızk endişesine sahip olamazsın. düşün. ar allah Azze ve Celle'nin isimlerinden ve sıfatlarından birisidir. allah Azze ve Celle'ye iman derken varlığına imandan sonra ki rububiyetten alakalı o, Rabb'lığın varlığını kabul edip, etme Allah'ın razak olduğuna inanmalıdır. Şimdi Allah'ın nasıl bir razzak olduğunu anlamadan ki burada diyor, ben insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Devamını biz hiç tevhid derslerinde okumayız. ma اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْرَزَّقُ ذُو Onlardan beni rızıklandırmalarını, doyurmalarını istemiyorum diyor. Zira razzak, rızık verici, güç sahibi Allah'tır diyor. Neden bu ayetin arkasından hemen bu gelir alakana? Çünkü bana kulluk için yarattığım o kimselerden ben rızıklandırmalarını, doyurmalarını istemiyor. Baktığınız zaman, zira razzak sizi doyuran, içiren o. Mekkeli müşriklerinin rızık derdi var Mekkelilerin. Çünkü ilk muhatap olan onlar bu ayet. Şey ayet edemiyor mu? Allah'ın yedirme içine Çünkü, gelen Onlara sorduğun zaman fakirli, En büyük fakirlik derken sor ki onlara yerden ve gökten sizi rızıklandıran kim? Allah diyecekler. Geral tamam, bunu diyorlar. Hatta şifa meselesinde çok, çok bile çok, Rızkın rız rız rız Allah'tan geldiğini bilip, bilip bilmediklerini sormadım. Onlarda da tarif ettiğiniz gibi rızık endişesi mi vardı ki kulluk etmiyorlardı? Bizde var. Buna i̇şte, onları o zaman bizim sorumluluğumuz yok. Onu abi. kastet mi? İlk olarak onların önünde. <gülüyor> <ediyorsun. gülüyor> <sohbetim>. Ama bizleriz <gülüyor> kendi şeyleri var. Onlar da yok muydu hocam? Onu kastediyoruz. Anlıyor. Onlar Onlarda yok muydu? Ben de bizde olduğunu söyledim. Bizde var da onlarda yoktu o zaman. Bizde var. <gülüyor> Cevap var. Bizde olması onlarda da olmamasını gerektirmez. Belki vardır. Aslında bunu daha hala yakalayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Soru sorulması gerektiği yer için sorulur. Mekkelilerdeki sana ne? Bu ayeti anlamada bir zorluğumuz varsa Mekkelilere bakarız. İniştebebine bakarız. Ama burada bizde bir rızk endişesi var. Sahabeye bakarız rızk yönüyle. Bir hurma tanesiyle yetiniyordu bu insanlar. Bu insanlar bize göre fakirin fakiriydi değil mi? Bize göre, fakirin fakiriydi bu insanlar. Ama rızk endişesi yoktu bir insanla, bu insanlar, bu insanlar. Olanı paylaşıyorlar mı? Demek bir Allah'ın yeri bir içine gelip mi? Çünkü herkes çalışıyor. Evet, demek sorunuz yok. Hocam şey. Peki da bu en endişesinden dolayı Allah'a ibadeti terk etmek şirk Şimdi Allah'ın razza kovduğunu kabul ettiğini söyle. Mesela diyor ki namaz kılarsan seni işten atacağım diyor Misal evet Mesela bizim arkadaşlardan birisi onu bildi Geçen sene burada gördüm işte, yanında O işte Buralarda oturabiliyorsunuz hamancalarda Evet eskisi amacı Uzun sakallı beyazımsız bir birisi gelmiş diye Belçika'dan demişti. Evet. Ha. Evet. O arkadaş Manifaktür Belç diye Avrupa'nın en büyük tek fabrikası olan bu eczane şey hastane malzemeleri, makas, uçak bunları iman edilmiş. <gülüyor> Manifaktür Belç. Orada bu teknisyen formuydu. Hatça gidecek. Gidip söyleniyordur efendim bu senedir şu tarif <gülüyor> Sizin diyor, şu an işçiye çok ihtiyacım var. Dilersen sen işten atar da başkasına alır diyor. Bana geldi, Ebu Said abi ne diyorsun dedi. Böyle böyle diyor. Vallahi bu sana kalmış. Ben şunu yap, bunu yap demiyorum. Değil mi? Razak olan Allah'tır dedi. Ben şu an bu fırsatı elde ettiysen gençken git. Atacağız. Ona güven dedi. Fabrikaya gidiyor, ben şu tahlihte izin aldım. diyor. E, iş başka işe alırız. Vallahi ben şu an popostatı yakaladım. Bu ibadeti yapacağım. Gitti geldi. Gerisin geri gitti tabii manifaktör, e, şey e, bekliyoruz, çıkış verecekler diye. Hemen işe aldılar, o zamanki parayla da beş frank zam var. Tekrar işe devam etti de yani beş frank zam geldi saat. Bazen tehlikeli olabilir. Ben diyor, şimdi patron diyor, namaz kılarsam böyle her zaman seni işten atarım diyor. Ben namaz kılmaz zorundayım. Yarım saat fazla çalışayım senden. Yani eğer senden zaman çaldığımı düşünüyorsan paramı kez ve fazla çalışayım. Ama ben beş vakit namazı kılmaz zorundayım. Seni işten atarım dedi ya beni işten atar çoluk çocuğum rızk endişesiyle ne yaparım diye dersen o zaman sen Allah'ın lazzaklığında biliyor musun bir bak. Sıkıntı başlıyorum. Onu sen kendi kendine hesap edeceksin. Ben Burhan'ları aramayı unuttum. Sen öbür küsünün birisiyle çalışıyordun evet. mu?